799. konu, Allah korkusundan dolayı ensardan bir gencin ciğerlerinin parçalanması, ensardan bir gencin kalbine Allah korkusu girmiş, cehennem bahsi geldi mi ağlıyordu, sonunda bu durumun etkisiyle evinden çıkamaz oldu, yakınları onun bu halini Hazreti Peygamber'e haber verdiler, o da bu genci ziyaret etmek için evine gitti, Hazreti Peygamber içeri girdiğinde genç onun boynuna sarıldı ve ölü olarak yere düştü, bunun üzerine Hazreti Peygamber yanındakilere arkadaşınızın tekiz ve tekfinini yapınız. Biliniz ki Allah korkusu onun ciğerini paramparça etmiştir. buyurdular.